En büyük multidisipliner hukuk zirvesi Multilav'ın e, üçüncü günündeyiz. Çok güzel iki konum var. Müthiş güzel bir konu konuşacağız bugün. E, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. E, i̇zninizle hoş kendimi e, rica ederim, kendimi takdim etmek isterim. E, ben Muhammed Furkan Cenger, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. aynı zamanda da Hukuk Akademisinin Yönetim Kurulu başkanlığını istiyorum. Bugünkü programında moderatörlüğünü yapacağım. Ee, Konuklarıma hoş geldiniz demek isterim bir kez daha. Eda Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Önce ben e, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir program hazırladınız. Biz de davet ettiniz. E, biz de seve seve elimizden geldiğince bilgilerimizi paylaşacağız. Biz teşekkür ederiz. Ömür Hanım önceki tebrik etmek isterim. Aynı zamanda da hoş geldiniz demek isterim. Nasılsınız? Korona günleri nasıl gidiyor? Çok, çok teşekkür ederim. İyiyim. Korona günleri işte böyle artı olarak ekranlarda. E, bilgisayar başında buluşmalar yaparak ya da işte biz bugün küçük açık o toplantısı yaptık. Onu da böyle ikişer sandalye aralıklı e, oturarak yine maskelerle açık havada e, korona günleri korunarak geçiyor. Herkeste olması gerektiği gibi. Ama e, atlatacağız inşallah. yakalanmadan çalışıyoruz. O arada da günlük hayata devam etmeye çalışıyoruz tabii ki. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Eminim bugün Teşekkür ederim. Sizlerle birlikte, de, izleyen, deneyenlerle birlikte Eda'dan çok şey de öğreneceğim. Çünkü telif konusunda, telif hakları konusunda, haklar konusunda çok e, sektörün en etkin, en bilgili isimlerinden bir tanesi hatta en etkinlisi diyebilirim. Teşekkür ederim. Bence e, benim anlattıklarımı e, da tabii ki merak eden arkadaşlarımız vardır ama bence işin en zevkli kısmı Ömür Hanım'a ait olacak. Ben dahil bütün arkadaşlar sizden en zevkli magaziner yönleriyle <gülüyor> konuyu dinleyebileceğiz <gülüyor> <gülüyor> güzel örneklerinizle. <gülüyor> ee, Ömür Hanım aynı zamanda tebrik etmek isterim. Bugün Yağmur isimdeki cover'ınız da çıktı galiba. Onunla ilgili evet, duymak isteriz. İzlediğim. Evet bir Sergiyar Ortaç Bestesi çok eski yıllardan benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Böyle e, slow versiyonu, slow bir cover zaten slow şarkı ama daha böyle... İranlı bir dav ustadı var, e, Muhammed Habibi. Onun e, arvaneye çalması o şarkıya çok farklı bir anlam kattı. Bir de ben hani müzik ve resim sanatını birleştirmek istiyorum bundan sonraki işlerimde. E, Red Art İstanbul'la çalışacağız ama burada e, sevgili Burak çalıştık. O şarkıyı dinlerken çizimler yaptı ve o çizimi de Hı -hı. E, başından sonuna klibin içine yedirdik. Şimdi belki telif haklarında bunu da konuşuyor oluruz Eda'yla. Klibin içinde evet. sanat içinde sanat oldu. Orada bir e, sanat eseri daha ortaya çıktı klibin içinde. Şarkıyla birlikte bir de bir e, resim çıktı. E, böyle güzel bir çalışma oldu. Ben çok mutluyum. Coverlar çok hoşuma gidiyor. Yeniden seslendirip evet. yeniden e, vermek misallere. Ee, teşekkür ederim hatırlattığın ve sevdiğimi. Anne, tam oraya değinmek istedim. Bugün klibi de izlerken aslında dedim ki bugün tam da hukuk ve sanatı konuşacağız. Hem müzik sanatı hem resim sanatının birleştiği bir klip olmuş. Ben izledim ve çok beğendim. Ee, tebrik ediyorum. Ee, şey Önce Eda Hanım'a sormak isterim. Eda Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz acaba e, izleyen arkadaşlarımız için? Tabii. Ee, bildiğiniz gibi avukatlık yapıyorum ve daha çok ilgilendiğim alan tehlif hukuku. Ee, sanat hukuku diye adlandırabileceğimiz bir alanda yoğunluklu olarak çalışıyorum. Ee, meslekte 14. yılım galiba. Ee, başka sormak istediğiniz bir şey varsa e, anlatayım ama kendimle e, zamanınızı doldurmak istemiyorum. Daha çok arkadaşlarımın evet öyle mi? <gülüyor> o zaman sizler beni yönlendirin lütfen. E, tamamdır. Ömür Hanım sizi de e, tanıyalım demeyeceğim. Zaten sizi herkes tanıyor. Fakat ben e, biraz kamuoyunun çok bilmediği e, bir şey odaklanmak istiyorum. E, öncesinde de konuşmuştuk. Siz bir Boğaz, Boğaziçi Üniversitesi mezunusunuz. E, orada okutmanlık yapmışsınız ve bu programın nihayetinde e, yaklaşık 10-12 tane öğrenci kulübü paydaş destekliyor. Şu an farklı üniversitelerden izleyiciler de var aynı zamanda. E, Hı -hı. Ve siz de öğrencilik yıllarınızda kulüplerde aktif olmuşsunuz. Birazcık oradan bahseder misiniz acaba bizim için? Bence üniversitelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi kulüplerinin güçlü olması. Ben bu açıdan çok şanslıyım. Aslında Boğaziçi'ni seçme ve isteme nedenim de hani, okuman bölümümün dışında oradaki kulüplerin etkinliğiydi. Ben çok iyi hatırlıyorum okula ilk adım attığım gün ilk gittiğim adım atarak yürüyerek gittiğim yer müzik kulübü masası olmuştu. Müzik kulübüne üye oldum. İlk yaptığım iş oydu. Ee, sevgili Teoman o zaman müzik kulübündeydi. Teoman'ın saçlar beline kadar uzundu böyle yırtık kotlarla tam bir rockçı e, Teoman gözünüzün önünde canlandırıp tabii ki e, okulun kızlarının evet. çoğu zaten müzik kulübüne üye olmak istiyordu. Teoman'ı o yüzden <gülüyor> oradan hiç kaldırmıyordu. Müzik kulübün en kalabalık kulüplerden bir tanesi bir tanesiydi. Işe evet bir çok bir başarılıymış. Toplam, e, birlikte. Ben e, okulda okuduğum 5 e, yıl boyunca, Valtın olduğum 5 yıl boyunca ona da hep e, pişmanımdır. Okul için keşke daha biraz uzatsaydım, ders bıraksaydım, bir şey yaptıydım. Bir yıl e, hazırlık, dört yılda bölümümü okudum. Ama dediğim gibi o beş yıl içinde en fazla deneyimimi, ve tecrübeyi ben kulüplerde kazandım. Spor kulübüne de üyeydim ve müzik kulübünde yöneticilik de yaptım. Bizim bir taş adamız vardı. Orada e, çok şey öğrendim. İnsan ilişkilerini orada öğrendim. Müzik sektörüyle ilgili pek çok şey orada öğrendim. Rap koromuz vardı, çok sesli rap korosu. Yine Teoman oradaydı, Bora e, oradaydı. Çok kıymetli müzisyenlerle birlikte şarkı söyleme imkanı buldum. E, bu açıdan e, kulüpler e, üniversitelerin can damarları. Lütfen buradan bizi genç arkadaşlarımız dinliyor. Ne güzel hepsine de sevdiklerimi yoğuluyorum. E, bol bol tabii ki derslerini çalışsınlar. Ama asıl ders hem keyifli hem de hayata hazırlayan ders üniversitelerin kulüplerinde orada olabildiğince aktif olsunlar. Hayata hazırlansınlar. Asıl orası hazırlıyor hayata. Öyle söyleyebilirim. Ee, bu arada izleyenler arasında bilmiyorum var mı da bizim Genç Açık O benim Hayvan Hakları Derneği'nin de Genç Açık oluşum var. Üniversitelerde evet. de e, Genç Açık O kulüpleri de kuruyoruz. Hayvanseverleri tabii ki oraya bekliyoruz ama e, dediğim gibi bir sürü kulüp var. E, ve Ben bunların hepsini çok çok destekliyorum. Yaptıkları faaliyetlere de elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. E, bu evet. açıdan kulüp bırakmayın yani okulu bitirin hatta şunu söyleyeyim ben ben okulu bitirdikten sonra 10 yıl müzik kulübüne hala gittim Boğaziçi'nde gidip taş odada müzik kulübünün faaliyetlerine katıldım okul bitti gazetede çalışmaya başladım Hürriyet gazetesinde ben hala okula dönüp e, kulüplere gidiyordum bir süre Boğaziçi'nde okutmanlık da yaptım ama dediğim gibi hala gidip evet. kulüpte öğrenciler e, faaliyetlerine katılmaya devam ediyordum okul bitiyor kulüpler bitmiyor öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Gerçekten insan da kalbini koyduğu zaman yani kulübün kurucu başkanında e, burada benim ama e, yani üye ola, olduğum kulüpler de olmuştu. Kendi topluluğum için kulübüm için söylemiyorum. Hakikaten inanılmaz güzel bir sosyal beceri kazandıran, e, insanlarla nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını ve hayatla ilgili de aslında birçok şeyi öğreten bir şey. Az önce de bahsettiğiniz için şey, yöneticilik yapmışsınız. Şu anda da bir derneğin yöneticiliğini aynı zamanda kuruculuğunu da yapıyorsunuz mesela. Bunlar hep zindem olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama bilmiyorum ne dersiniz siz? Hepsi birbirini besliyor. Hepsinin temelleri, benim hayatımın temelleri e, üniversite yıllarındaki kulüp hayatıma dayanıyor. Ben kesinlikle bunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi ben yavaş yavaş, e, san, bugünkü konumuz sanat ve hukuk. Ee, konuya gireceğim. Ee, fakat böyle e, ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Eda Hanım sizin de izninizle. ilk soruyu e, Tabii. size soracağım. Ee, şöyle. Şimdi sanat sanatçı ve eseri var aslında. Hukuk ve sanatı konuşurken aslında en çok bunları konuşacağız. Ee, bugün fikri ve sinayakları işte telif hakları vesaire bunları da değineceğiz. Fakat e, kamuoyunda böyle çokça karşılaştığımız e, bir durum var. Örneğin ee, ya ...sorular falan hazırladım ben ama... ...böyle birazcık çizgi dışına çıkmak istiyorum... ...izninizle sizin de olursa. Ee, bir sanatçının adı aslında bir markadır... ...değil mi? Bunu işte hukuk koruyor mu? Az sonra bunu da konu, konuşmak isteriz ama... E, ...sanatçıların ya da kamuoyunun ezinde... ...tanınmış isimlerin... ...isimleri, görüntüleri, resimleri... ...ya da bilimin birçok... E, ...farklı e, materyalle... ...kullanılarak bunlar... ...insanlardan yardım isteniyor... ...ya da işte nasıl desem... ...başka başka amaçlarda kullanılabiliyor... ...vesaire... Şey Ömür Hanım size sorayım ilk önce. Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Etrafınızda karşılaşan var mı? Daha sonra da Eda Hanım'dan e, bu tarz durumlarla siz hukuki olarak e, ne kadar sık karşılaşıyorsunuz? İşte, hukuki durumu nedir? Bunu da merak ediyoruz çünkü. Esinlenmelerden mi bahsediyorsun? Esinlenme şeklindeki e, alınmelerden Aslında gibi. öyle değil. Yani bu şöyle. Ömür Hanım işte bizi yolladı. İşte bir yardım e, istiyoruz falan filan. Bu tarz daha çok isim kullanarak, sanatçının adı kullanılarak yani o tanınmışlığından faydalanılarak e, elde etmeye çalışılan o kardan ya da işte e, bu tarz mevzulardan bahsediyorum ben daha çok. İntihar'ı daha sonra gireceğim ama. Valla benim e, birebir başıma geldiğini söyleyemeyeceğim. Ee, Hı -hı. Hani o kadar süslüman bir kadar karşılaşmadım. Ama karşılaşsam da hukuki olarak haklarım nedir, ne yapabilirim onu da çok bilmiyorum açıkçası. Oradan hemen pası ben Eda'ya atacağım. Böyle bir şeye karşılaşanlar <gülüyor> başvuruşmudur ona bilmiyorum ama. E tamam siz karşılaşıyor musunuz böyle çok sanat camiasında karşılaşımlıyor Çünkü işte benim adımı böyle kullanmışlar. işte benim adıma yardım istemişler, mesaj atmışlar. Resmimi haberim yok. Reklamımı yapmışlar. Sanki bunu tanıtıyormuşum gibi. Şimdi ben e, programın ilerleyen saatlerinde şimdi dedikodu kısmına gireriz diye düşünmüştüm ama çok hızlı böyle bir giriş olacak <gülüyor> galiba. Yani tabii e, aslında sanat cam camiasında bu tür şeyler daha farklı e, Cereya ne diyor. Ümran'ın da beni e, belki anlattıktan sonra doğrulayacaktı. Bu anlattığınız şeyler aslında sanat camiasında yani tanınmış kişilerin başına geliyor diye bir şey söyleyemem ama e, bahsettiğiniz şeyler birilerinin e, adını kullanarak dolandırıcılık yapıyor olmak, bir şeyler talep evet. ediyor olmak bunlar herkesin başına gelen şeyler aslında. Sadece sanatçıların evet. başına gelen şeyler değil. E, ama sanatçılarımızın başına gelen şeyler şunlar olabiliyor. Ee, hepimiz görüyoruz işte Instagram'da karşımıza çıkan veya başka bir sosyal medya platformunda karşımıza çıkan reklamlar oluyor. Genelde çok tanınmamış ürünlerin e, tanıtılması amacıyla. Olayla ve reklamla hiçbir bağlantısı olmayan bir sanatçımızın resmi e, ürünün üzerine böyle e, yapıştırılarak sanki o onu kullanıyormuş gibi. Mesela Seda Sayan'ı çokça görürüz. Yani en çok o herhalde kamuoyunda güven veren kişi olduğu için onu çokça tercih ediyorlar. Evet böyle ünlü isimlerimizi, sanatçılarımızı bu tür ürünlerin tanıtılmasında kullanabiliyorlar. Tabii ki sanatçıların da herkes gibi kendi fotoğrafı üzerinde, kendi görüntüleri üzerinde hakkı var. Ama bahsettiğimiz evet. şey sanatçıların dışında da yapılabiliyor. Evet. Yani, yeni yani, anlamda konuşuyoruz. Çok... Evet. Bir tüzel kişinin de başına gelebiliyor. Biz şuradan geliyoruz diye veya başka böyle güven telkin eden kişiler varsa onların da başına gelebiliyor. Ama özellikle e, ünlü kişilerin, sanatçıların başına gelen şey genelde görüntülerinin kullanılarak bir ürünün tanıtılıyor olması. Tabii ki burada e, sanatçıların hakları var. Herkesin olduğu gibi görüntüleri üzerinde evet. hakları var. E, üstelik o e, kullanılan e, ürünün tanıtılmasıyla ilgili elde edilen karla ilgili de bir takım talepleri olabilir. Bununla ilgili zaten hani herhalde zannediyorum ki ilerleyen sorularınızda birbiriyle alakalı cevaplar veriyor olacağız. Kesinlikle. Sorular zaten birbirine paslaşıyor evet. e, çoğunlukla. Evet. E, o yüzden de bu soru cevaplı benim için oldu. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, yani. Ömür Hanım yine size sormak isterim izninizle. E, yıllarda sanat camiasındasınız. Çokça şey üretiyorsunuz, yazıyorsunuz. Az önce söylediğiniz işte şarkılar var, köşe yazarları yapmışsınız vesaire. E, çok fazla böyle böyle dönüp bakınca hukuki problemlerle karşılaştınız mı? Bunlarla... Ee, ya da başınızı çok ağrıtan işler vesaire olmuş muydu bu, bu tarz durumlarda? Avukatınızla ilişkiniz vesaire bu, bu durumları biraz anlatır mısınız? Biz hukuk fakültesi öğrencileri ya da işte e, avukat büyüklerimizle falan bunları çokça konuşuyoruz ama dışarıdan bir göz olarak siz nasıl işliyorsunuz? Sizin bakış açınızda bu süreç nasıl gidiyor? Onu merak ederiz. Ben e, müzik alanında ürettiklerim sözlü müziği bana ait e, eserler konusunda e, hani Kötü bir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Ee, i̇yi ki karşılaşmadım. Ama tabii ki telif konusunda, teliflerin, e, Eda da çok iyi bilecektin. bizim bağlı olduğumuz meslek birlikleri var. E, eser evet. üreten, MESAM ve MSG Türkiye'de. Yurt dışında GEM'e bakıyor herhalde yanlışsam Eda beni düzeltin mutlaka. Estağfurullah. E, bu alanda e, sorunlarımız tabii ki var. Çünkü eserlerimizin, ürettiğimiz eserlerin, e, teliflerinin toplanamaması şu anda sanatçıların en büyük kanayan yarası. Özellikle korona döneminde son 7-8 aydır sahne anlamında Hı. sanatçılar genel müzik camiasında e, sahneden paralarını kazanıyorlardı bugüne kadar e, 6-7 ay önceye kadar. Fakat e, pandemi nedeniyle, sahnelerin de ortadan kalkması nedeniyle şu anda bütün herkesin gözü e, dijital e, işte, mekanik gelirlere, bu da tabii ki telif oluyor, onlara çevrenti. Çünkü tek gelir kaynağı özellikle öğretenlerin orası olmaya başladı. Ama orada da o teliflerin toplanması konusunda ciddi anlamda sıkıntılar var Türkiye'de. Yurt dışında evet. bu telifler çok daha doğru toplanıyor. İyi paralar geliyor sanatçılara. Ama burada gerçekten çok komik denebilecek rakamlarla sanatçılar karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor. Bunun nedeni de Toplama konusunda işte oralara ben girmeyeyim Eda girer bir ihtimalle. <gülüyor> Nedir bunun nedeni? Evet, Eda adıma soralım. Niçin Eda, böyle bir? Mesela MSG arasındaki bazı anlaşamamaklıklar. Onun dışında tabii ki işte televizyonlar şu anda benim en son duyduğum. Biz reklam parası kazanamıyoruz. Telifleri ödeyebiliriz sanatçıların diyorlar. İşte otellerin durumu belli. Oteller çoğu kapandı, turist gelmiyor. Biz bunlar böyle olurken sizin telif olarak... Ne verebiliriz diyorlar muhtemelen. Yani şu anda gelirler iyice azalmış durumda geçen işte telifle ilgili Spotify kapanma noktasına geldi. Çünkü falan bir şeyler bir şeyler oradan yine oralardan dijital gelirler bir kısmı geliyor bir kısmı gelmiyor. Ben şunu söyleyeyim hep bir anekdot anlatılır ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama yurt dışında işte bir hanımefendi bir, biriyle çıkıyor bir adamla çıkıyor adam acayip zengin sürekli bir yerlere gidiyorlar işte Paris'tenin, Londra'danın, New York'danın böyle acayip para diyor dilin bir para acıyor kızlar sormuyor hani falan diyor. ne falan diye gidiyorlar kalıyorlar ama böyle korkunç bir zenginlik ve sonunda dayanamıyor soruyor ya diyor sen ne iş yapıyorsun diyor bu para nereden geliyor? Verdiği cevap şu, ya bu bir şehir esnesi onu da bilmiyorum ama verdiği cevap şu, <gülüyor> ben Jingle Benz'i e, yazanların torunuyum diyor. Bu kadar basit. Jingle Benz'i, çünkü yurt dışında telifler böyle, Hotel California için de bu söylenir, e, şatolarda oturuyorlar diye. Tek bir şarkıyla bütün hayatları, hatta kendileri öldükten sonra da 70 yıl boyunca işte torunları, çocukları, yani iyi bir eser üreticisinin çocuğu olmak büyük bir miras aslında. Eğer evet e, kesinlikle. yurt dışında durum böyleyken Türkiye'de e, maalesef e, telifler konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hani en büyük yaşadığın sorunlar ne diye soruyorsan bütün müzisyenler adına e, bunu söyleyebilirim. Şu anda sahnelerde <gülüyor> olmamasının sebebiyle canayan yara iyice ortaya çıkmış oldu. Bu bir sorun. Jingle olarak... bensi keşke biz yazsaydık diyorsunuz. Doğru, en, doğru, en büyük doğru. sorun bu olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Eda'nın nedir durum? Ee, yani yurt dışında hakikaten daha fazla e, işte Türkiye'deki sorunlar ne, mevzuat sorunu vesaire. Aslında ben soruya şöyle başlayayım izninizle. E, daha da dinleyicilerimiz tarafından tam e, konuyu anlamak açısından. Bu telif hakları, işte sanatçının e, yazdığı eserler vesaire bütün bunları hukuk e, elbette koruyor. Nasıl koruyor? Ha, nasıl, hangi bir mevzuatın içerisinde yerleşmiş durumda e, hukuk sistemimiz içerisinde? Önce onunla başlayayım. Sonra mevzuat sorunu var mı? İkinci soruyu sorayım. Böylelikle uzunca sizi dinlemiş olalım. Tabii, <gülüyor> e, şimdi çok en başa dönerek e, cevaplayalım. Dünya bir ateş topuydudan başlayalım. E, tabii evet. ki mevzuatımızda e, fikir ve sanat eserleri kanununda bir eser tanımı var. Öncelikle bir korumadan faydalanabilmek için, öncelikle kanundaki eser tanımının içine dahil olabilmek gerekiyor. E, Eseri de kanun tanımlamış. E, hukuk şunu eser olarak kabul ediyor. Diyor ki, Sahibinin hususiyetini taşımalı ilk olarak e, öngördüğü kural bu. İkinci olarak da saydığı eser türleri var. Bu eser türlerinden birine dahil olması gerekiyor diyor. Yani birinci şartımız üreten kişinin bir hususiyetini taşıyacak kadar özellikli bir şey olması lazım. Yoksa böyle çok herkesin yapabileceği çok böyle anonimleşmiş veya e, bir özellik arz etmeyen her şey, yani hiçbir şeye e, eser demiyor kanun. Kanunda da sayılmış Hı. eser türleri var. Bunlar sınırlı sayıda. Mesela sinema Neler? eserleri, ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, sinema eserleri, işte işleme eserler gibi beş tane eser türü var. Bu eser türlerinden birine dahil olacak ve aynı zamanda üreten kişinin hususiyetini taşıyacak şeklinde iki ana e, şart öngörüyor diyebiliriz. Bu şartları taşıyan eserler yani fikri ürünler o zaman kanun kapsamında korunuyor diyebiliyoruz. Kanun e, korumasına girdiğinizde evet iş bitiyor. Yani kanunun onun korunması şimdi, için evet. ilk önce kanunun tanımladığı o eser e, tanımına dahil olması lazım. Evet, evet. Yani biz her şeye için. eser diyemiyoruz. Yani bizim anladığımız evet. anlamda eser e, kanunun anladığı anlamda eser olmayabiliyor. Öncelikle eser tanımına bir kere giriyor olmamız lazım. Yani ürettiğimiz şeyle. Evet. Eser tanımına girdi. Kanunun e, anladığı anlamda, anlattığı anlamda eser e, oldu. Bu kanun korumasına girdiniz. Konu kapandı mı? Hayır kapanmadı. Az önce Ömür Hanım'ın anlattığı şeylere e, birazcık değinmek istiyorum. Şimdi hmm. konu neden bu kadar problemli? Aslında biz mevzuat olarak e, ülkemizin mevzuatı aslında çok iyi, kötü bir yerde değil, iyi bir yerdeyiz. Mevzuat anlamında çok kötü durumda değiliz. Hatta bunu daha da iyileştiriyor olduğumuz bir dönemdeyiz. E, buna iyileştirmeye yönelik çalışmaların gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Fakat konu mevzuat değil. Konu aslında e, toplumumuzda telif mantığının henüz yeni yeni oturuyor olması diyeyim. Yani oturmadı demek istemiyorum ama yeni yeni evet. oturuyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Ömer Hanım evet, bahsetti. De en bir katkı e, i̇nşallah ama yani bu gerçekten çok. E, Zamanla, uzun zamanla oturacak bir şey. Yani bir anda insanlara bunu kabul etmemiz mümkün değil. Öyle değil mi? Çok Efendim? konuşulan bir konu değil. Bu çok konuşulan bir konu değil, değil, değil. Yani sanki. şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bizim e, umumi mahal gelirleri dediğimiz gelirler az önce Ömür Hanım bahsetti. İşte oteller, kafeler, restoranlar, spor salonları gibi e, ticarethanelerin yaptığı müzik yayını üzerinden e, alınan tehlifler. Özellikle buralarda mesela telif toplamaya çalışıyor. Meslek birliklerimizin de işi zor aslında. E, i̇ki tane meslek birliğimiz var Ömür bahsettiği gibi. Yani, e, eser sahiplerinin teliflerini toplayan iki meslek birliği var. Biri MSG, biri MESAM. E, bu iki meslek evet. birliği de telif özellikle umumi muhal için konuşuyorum örneği oradan verdiğim için. Mesela kafelerden, evet. otellerden, restoranlardan e ekipleriyle telif toplamak üzere bir çalışma yapıyorlar. İnsanlar bu telifi neden ödemeleri gerektiğini bilmiyor. Çoğu yani herkes için söylemiyorum ama böyle bir problem yaşıyoruz. Yani sopayla kovalayanlar oluyor <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz birazcık buralarda problemli olduğumuz bir dönemdeyiz. <gülüyor> bir e eşya üzerindeki hak nasıl somut bir şeyse arabanın evin üzerinde hak sahibi olmak. İnsanların aynı şekilde fikri bir ürün üzerinde daha hak sahibi olabileceği ve bunu başkaları da kullandığı zaman onun bedelini ödemesi ile ilgili e, kültürün ve mantığın e, oturması için galiba biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Böyle sizler sayesinde anlata anlata belki e, buna katkı sağlıyor olabiliriz biz de. Biraz aslında benim de kendi hayatım içerisinde gözlemlediğim kadarıyla İnsanların şöyle bir bakış açısı var galiba. Ee, bilmiyorum Ömür Hanım siz çok karşılaşmıyorsunuz belki direkt sanatçı olduğunuz için ama e, dışarıdan böyle mesela bir kafe e, bir müzeyi kullanacaksa eğer yani bunun için niçin para ödemesi gerektiğini e, yani anlatma noktasında e, ve anlama noktasında sorun yaşanıyor belki. Tamam evet. herkesiyle ama çoğunluk evet. belki bu sebeple kaynaklı. Ee, özellikle evet. çok zaman... Evet tamam. dinliyorum. Buyurun. Benim sorum bitti. Evet, sizi dinlemek isterim. Bunu, e, biz bunu bölümlük e, konusunda da Türkiye'de çok yaşıyoruz. E, dernek konusunda da gelen açık bahsedeceğim. E, Türkiye'de bazı şeyler maalesef e, Avrupa ülkelerinden geç e, oturuyor, geç algılanıyor. Çok misafirperver bir ülkeyiz. E, evimize gelene e, her türlü ikram yaparız. Çok iyilik, iyiliksever bir ülkeyiz ama e, sosyal sorumluluk, sosyal e, derneklere, STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına e, yardım etme, barış yapma konusunda diğer ülkelere baktığımızda da korkunç geride duruyoruz. Bu hem kişilerde geçerli hem de kurumlarda. Kurumlar karlarının belli bir kısmını belli bir sosyal e, sivil toplum kuruluşuna vermeleri gerektiğini de bilmiyorlar. Aynı şekilde Eda da çok güzel hı hı. söylüyor. Restoranlar, kafeler biz niye bu parayı verelim diyorlar. Bunlar maalesef Türkiye'de. Oturmamış. E, oturmadığı için de gerek mesam gerçekten çok zorlanıyor. Ben e, bir, bir e, takip ediyorum. Biliyorum çok zor işleri. Ama bunun biraz da yasalarla, yaptırımlarla yaptırılması gerekiyor. Çoğu da şunu yapıyor. Maalesef bunlarla da karşılaşıyoruz. Hatta e, benim yakınımdaki bazı müzisyenler böyle şeyler de yapıyorlar. Hiç tahsis etmiyorum ama yapanları da gördüm. Restoranlar veyahut da büyük oteller meslek birliklerine para ödememek için diyor ki işte atıyorum lobilerde çalan müzikler vesaire Anladım. diyor ki siz bunları kayıt dışı olarak e, bir kaset yapın, üretim bize, bize verin ve MSG ve MESAM e, yetkilileri oraya gittiğinde diyorlar ki biz size kayıtlı eserleri çalmıyoruz, başka birine yaptırdık bunun da telifini kendisine ödüyoruz, size beş kuruş vermiyoruz Eda da biliyordu, bunu yapan e, evet. çok yer var Eda Hanım peki bunun hukuki da olan... Karşılığı nedir? Yani bu yapılabilir bir şey mi? Hani yani hukuken bir yaptırımı vesaire var mı? Bu meslek birliklerine para ödemeden sadece o sanatçıya para ödemek. Aslında Ömür Hanım'ın bahsettiği şey galiba orada sanatçının meslek birliğini devreden çıkararak doğrudan Aynen. kendi e, evet. ticaretini yapıyor olması. Buna yapacak bir şey yok ama e, zaten sanatçı olarak hmm. bunun takibini yapıyor olmak çok zor. Yani biz aslında e, meslek birlikleriyle koordine olmak durumundayız. Yani bunu yaparsınız ama bir kişi olarak Türkiye'nin hangi restoranına, hangi kafesine, hangi oteline ne kadar ulaşabilirsiniz? Oradan kazandığınız telif nasıl e, olabilir? Ne kadar çok olabilir? Dolayısıyla birlikten hmm. kuvvet doğar mantığıyla e, ortaya çıkmış meslek birlikleri aslında evet. baktığınızda. Fakat bireysel hale getirdiğimiz zaman e, burada belli bir yere kadar e, ticari kar elde edersiniz. Belli noktalarda da o meslek birliğine dahil olmanın yaşattığı avantajlardan da faydalanamıyor olursunuz. Bak bir meslek birliklerinden bir tanesinin tahsilatlarını ve teliflerini toplayan özel kurumlardan bir tanesiyle çok yakından çalıştığım için biliyorum. Bu iş gerçekten öyle kolay bir iş değil. Bireysel olarak otellere gidip benim eserlerimi çalın, ben size doğrudan vereyim demek. Öyle kolay bir şey değil ancak işte belki parmakla sayılacak kadar yerle çalışırsınız ama siz bir meslek biline dahil olduğunuz zaman o sistemden bütün Türkiye'yi kontrol eden sistemden faydalanıyor olursunuz ve eseriniz aslında daha çok yere e, dağıtılıyor olur. Tabi bu bir tercih meselesi bunun yaptırımı var mı hayır yok e, ama tercih edilmeli mi bana göre e, orada sizin e, ticari beklentiniz beklentinizle alakalı bir şey e, bir şey diyemiyorum o yüzden. Yani bu kaçaklığa tanesi ve bütün e, diğer eser sahiplerinde bence emeklerinden çalmak bir meslek bir nevi olmadan bu tip e, eserler üretip e, aradan böyle girip hem e, <gülüyor> üreten müzisyenler çalıyor hem de meslek birliklerine biz size bir şey ödemiyoruz diyen restoranlar, işletmeler, kafeler onlar da çalıyor. Yine ben e, <gülüyor> örnek vereceğim bu meslek birlikleri nasıl ortaya çıktığı ile ilgili ee, bir anekdot var Fransa'da bulunan yıllar önce bir, e... üçümüzü böleceğim evet. ee, ömrümü. E... Üçümüzde bir yayın alabilir mi acaba arkadaşım? Arada bir çokça üçümüzde konuşulduğum zaman üçümüz ekran olur. <gülüyor> evet şimdi çok iyi evet. alt yazıda kaya yazı değiştirebilir. Evet, evet şimdi demek istedim. Bir e, kafeye gidiyor, İşte çay ısmarlıyor, e, güzel bir pasta ısmarlıyor, çayını e, içiyor, hesabı istiyor. E, orada da çok güzel e, şey çalıyorlar. Hı -hı. Bir orkestra güzel güzel müzikler çalıyor. Kafede de güzel bir Fransız kafesi. Hesabı istiyor. Hesabı getiriyorlar. Ödemesini yapıyor. E, garson diyor ki siz bana ne vereceksiniz, ne diyeceksiniz diyor. Garson bakıyor şaşırmış halde anlayamadım diyor. E diyor e, saatlerce burada ben otururken ve herkesin de ben dahil dinlediği müziklerin e, bestecisi de benim diyor. E, şimdi bu, bu yani restoran bir şey üretip bizden para alıyorsa o müzisyen de bir şey ürettiği için ve orada da insanları geçirdiği için onun toplanması ve alınması gerekiyor. Yani iki kere iki dört aslında hani konuşup duruyoruz. Zeyda da söylüyor, bizde oturmadı ama oturmayacak bir şey yok. Yani aslında aklın yolu bir olması gereken bu ama işte, işte maalesef ki direncine karşılaşılıyor, değil mi? Evet, Kesinlikle. zaten ticaret hanelerden telif toplanmasının mantığını aslında Miranım açıklamış oldu. Oradaki evet. auraya katkı yapan bir şey aslında müzik. Yani spor salonlarını Hı. düşünün. İnsanlar o müzik olduğu zaman belki daha fazla orada şevkle çalışıyor. Veya restoranların havasını belirleyen unsurlardan bir tanesi de müzik. Mesela çok kişiden duyuyorsunuzdur. Şöyle müzikler çalıyor diyor. Aslında oraya biz evet, yemek yemek için gidiyoruz. Şey. Tamamen evet. ticaretlerine katkıda bulunan bir şey. Yani onların karına, kar marjına katkıda bulunan bir şey yapıyorsunuz. Ve fakat o kardan almıyorsunuz. Bu tabii kabul edilemez bir şey. Bu mantığın böyle beş dakika düşünülerek her birey tarafından oturacağını düşünüyorum ama buna mesai harcayacak bir durumda değiliz galiba şu anda. Evet inşallah bu yayın da bir farkındalık oluşturur bu konuyla i̇nşallah. alakalı. Onu da Ama ben Ömür Hanım'ın anlattıklarından bir de şunu çıkardım. Az önce demiştik yani. Oturmadı, işte insanlar e, bu konuyu e, bir türlü anlatılamadı vesaire diye. E, i̇nsanlar evet, kafe sahipleri, restoran sahipleri böyle ama aslında sanatçıların da belki de bir kısmında bu e, sorun olmuş. Öyle değil mi Ömür Hanım? Sizin de az önce bahsettiğiniz örnekle. Yani işte meslek örgütlerini işte odalarını dahil etmeyip tamamen bireysel e, tamam, ben ticari kutu. Ben, ben olarak bakıyorum. Bence her sanatçının bir meslek birliğine üye olup eserlerinin e, Hakkını arayan bu meslek birlikleriyle birlikte yürümesi gerekiyor. Ee, evet. Diğer anlıklarımı ben olumsuz örnekler olarak anlatmıştım. Onlar <gülüyor> maalesef mesleklerinden <Evet>. e, <gülüyor> e, para kaçırmak isteyen işletmelere e, suç ortaklığı yapıyorlar. E, evet. Sayıları çok fazla değil ama yapanlar var biliyoruz. E, onlar da tabii ki meslek birliklerinin önünde birer engel teşkil ediyorlar ama dediğim gibi asıl ee, yukarıdaki mantığın ve anlayışın değişmesi gerekiyor. Bunun bir Kesinlikle. hak olduğunu anlamaları gerekiyor. İşletmelerin, televizyonların, e, otellerin, kafelerin, restoranların hepsinin anlaması gerekiyor. Nasıl ki biz oraya gidip bir, bir hizmet aldığımızda bir şey para ödüyorsa o da bir hizmet. Onun da karşılığını ödemek zorundalar. Bu arada araya girmek isterim. Ee, sadece e, ticaretaneler ve umumi gelirleri için konuşmuyorum. E, Ömür Hanım'ın da dediği gibi televizyonlar da aslında humharca televih hukukuna zarar veriyorlar. E, Bunu da örneklerini <gülüyor> görüyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil. Hadi televih mantığı oturmadı. Ticaretaneler, işte orta işletmeler, işte küçük işletmeler ama yayın kuruluşlarının Yayın kuruluşlarının aslında işi bu ve işin içinde olan e, kuruluşlar olarak telif konusuna daha bir hassasiyetle yaklaşıyor olmaları beklenirken e, baktığımızda tabii sui misal misal değildir derler ama biz o kötü örneği o kadar çok fazla görüyoruz ki şu anda yine isim hmm. vermek isterdim ama e, hunharca dedikodu yapasın var yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, yani maalesef işin içinde olan insanlar ve bilen insanlar da galiba e, bunu görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Hatta de. Evet, e, bence bir, yani bu daha kötü bir şey. Şimdi telif mantığının oturmamış olması bir yere kadar anlaşılabilir ama bunu bilip de bile bile yapıyor olmanın e, ben kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Yine sanatçılarımızla ilgili az da olsa sayıları sadece telifle ilgili e, meslek birlikleriyle ilgili olay değil. Zaten sanatçının sanatçıya verdiği zararlarda var. Yani e, kendi eserini başkasının eserinden esinlenmenin ötesine geçerek alıntılama e, hatta intihalde bulunmaya kadar varan bir sürü çeşit sanatçının sanatçıya verdiği zarar da var. Dolayısıyla ben bilen insanların telif hukukuna verdiği zararı e, daha çok, çok üzülerek izliyorum. Evet. E, bu arada bu meslek e, örgütleri, meslek birlikleriyle, birlikleri de aslında çoğu kişinin bilmediği, bir kavram. Bunun hukuki süreçteki yeri konumu nedir Eda Hanım? Yani mesela her sanatçı bir meslek birliğine üye olmak zorunda mı hukukken ya da işte bu süreçler işlerken meslek birlikleri hangi konumda yer alıyorlar? Şimdi o zaman ben size böyle küçük böyle bir müzik endüstrisinden bahsedeyim biraz bir iki dakikanızı alarak. Şimdi bir eser üretildi diyelim yani oradan başlayalım isterseniz. Sanatçısınız, Hı -hı. eserinizi ürettiniz. Şimdi eser üzerindeki haklar aslında iki parçada düşünülebilir. Bir tanesi e, eserin kendisi üzerindeki haklar, bir tanesi eserin icrası üzerindeki haklar. Yani eser seslendiriliyor ve ortaya bir kayıt çıkıyor ya, o kayıt Hı -hı. üzerindeki haklar. Yani biz önce yani bu müzik endüstrisini anlamak istiyorsak bu iki e, şeyin ayrımını doğru yapıyor olmamız lazım. Çünkü aslında haklar orada ayrışıyor. Eser üzerinde hak sahibi olan kim? Eseri üreten kişi. Eseri üreten kişinin e, hakları Hı. var. İlerleyen herhalde sorularınızda herhalde yeri gelecektir diye burada girmek Hı. istemiyorum ama eser üzerinde Hı. bir takım hakları var. Aynı zamanda eseri icra eden kişinin de o icrayı kayıt altına alan fonogram e, yapımcısının da yani yapım şirketinin de e, bir takım hakları var. Dolayısıyla bu her hak sahibinin kendi hakkını korumak üzere üye olduğu meslek birlikleri var. Bunlar da ayrı ayrı. Az önce bahsettiğimiz MSGM aslında eser üzerinde hak sahibi olan yani eseri üreten kişinin haklarını koruyan meslek birlikleri. Neden hı hı. iki tane diyeceksiniz? Dünyanın belki de en komik olaylarından bir tanesi ama iki tane aynı alanda meslek bildiğimiz var. Ee, tamam. ni bilmiyorum niye ee, buradan bir kere daha soruyorum niye evet. var iki tane keşke birleşseler mesela buradan da böyle bir serzeniş olsun evet. ee, bunu da ilk yapan ben değilim elbette ama e, iki tane meslek birliği var icracı sanatçılar evet. yani eseri seslendiren e, sanatçıların da üye olduğu meslek birlikleri var mesela New York Müzik Yorumcuları Birliği fonogram yapımcılarını koruyan MÜYAP ve işte daha küçük yapılanmalarda olan MÜYAP benzeri birkaç tane daha yapımcıların e, haklarını koruyan e, birlikler var. Bunlar kendi e, hak sahiplerini ayrı ayrı koruyan birlikler. Yani az önceki duruma dönersek aslında o otele sadece eserin sahibini koruyan meslek birliği gitmiyor. MSG, MSAM gidiyor. Miyor bir gidiyor. Yapımcıyı koruyan müap gidiyor. Herkes gidiyor. Şu adam da bir yerde baktığınızda haklı diyor ki yani ben tamam telif ödemeye razıyım ama neden beş kişi birden geliyor diye böyle sorular soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Durum böyle. Dolayısıyla yani meslek birliğine evet telif toplama konusunda yetkili olan e, yapılanma meslek birlikleri. Dolayısıyla buraya üye olmanın sanatçıya her zaman faydası var. Çünkü bu kadar büyük bir organizasyonu bireysel olarak yapmaktansa örgütlenip bir meslek birliği e, üzerinden e, bunu toplu halde yapıyor olmak çok daha e, doğru ve karlı diye düşünüyorum. Doğru iyiye yani meslek... değil mi? Ben çünkü konuşmaya başlayınca ucu kaçıyor. <gülüyor> soruyu şey mı yanıtlamış olduklar. E, yanıtlamış oldunuz. Yani meslek birliklerine aslında bir sanatçının iyi olması zorunlu değil, doğru mu? Sonuçta nasıl telifini toplayacak? Mesela evet, siz sanatçısınız. Yaparken, bu birlik yardımcı oluyor buraya. Ee, aslında şöyle siz eserinizi ürettiğiniz anda mesela işte oraya da gireyim. Eser ne zaman koruma <gülüyor> altına Tabii şimdi yaptığınız eseri burada bir eseriniz var. Ne yapacaksınız? Bunu sizden birisi gördü, bunu gitti bir yerde umuma arz etti yani söyledi. Aslında sizin eserinizin korunmaya başladığı an, eserin doğduğu an gidip noter'de tescil etmek zorunda değilsiniz ama ispat meselesine geldiğinizde onu ispatlarken biraz sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla Hı. sanatçılar Hı. ne yapıyor? Hı. Eseri üretiyor. Evet eseri Hı. üretiyor. Bağlı olduğu meslek birliğine bunu bildiriyor. Diyor ki ben böyle böyle bir eser ürettim. Eser bildirim formuna yazıyor. İşte söz yazarı benim, besteci başka bir arkadaşım Hı. varsa e, aranjör Hı. varsa onu eser bildirim formuyla meslek birliklerine iletiyorlar. İşte o noktadan itibaren zaten sizin eseriniz bildirilmiş olduğu için bir kere siz orada kardasınız. Dolayısıyla o hmm. andan itibaren size meslek birliğinin faydası başlamış oluyor ve meslek birliği de harekete geçmeye başlıyor. O eser için de koruma, daha doğrusu telif toplama faaliyetlerine başlamış oluyor. Siz ne yapabilirsiniz tek başınıza? Neyi takip edeceksiniz? Kesinlikle, Dolayısıyla aynen. bu doğru bir şey. Yani bir birlik üzerinden bunu yapıyor olmak doğru bir şey ve faydalı bir şey. Anlıyorum. Peki teşekkür ederim. Şimdi böyle birazcık daha şeye girmek istiyorum. Ee, sanatçının eseri üzerindeki hakları neler? İşte e, sonrasında intihar süreçleri vesaire. E, Ömür Hanım'a sormak isterim e, izniyle. Ömür Hanım, şimdi siz de bir e, söz yazarısınız, köşe yazarısınız, ürettiğiniz birçok e, eser var. E, en önce bu e, üretim sürecindeki e, duygu durumunuzu merak etmek isteriz. Hazırda böyle bir sanatçıyla karşılaşmışken. E, ve ikinci olarak da Herhangi bir e, intihar gibi bir e, olayla karşılaştınız mı ya da etrafınızda, çevrenizde sanat camiasında biz çokça karşılaşıyoruz ama bunun arka boyutu e, nedir? Birazcık ise bunlardan bahseder misiniz? Sizi e, merakla dinliyoruz. Ümran'ım bu ben, arada. E, evet. Ben ilk e, şarkı e, sözü yazmak üzere başladım. Yaklaşık 20 yıldır gazetede e, yazar yapıyorum, Hürriyet Gazetesi'nde, Sabah Gazetesi'nde, çeşitli dergi gruplarında, dergilerde köşe yazarlığı ve yazarlık yaptığım için işin e, söz yazarlığı tarafı bana tabii ki çok daha yakın geliyor e, yazara üretme kısmı. Ama e, belli noktalarda e, besteleri de yaptığım, beste e, yaptığım zamanlarda e, oldu. Çünkü e, ilkokul yıllarından beri piyano çalarım. Müzik bilgim biraz oradan geliyor ama dediğim gibi harika olarak söz yazımı olarak e, müzik e, üretiminin içindeyim. Eee ilk eserim nasıl bir duyguyla yazdım diye sorduğun için orayı cevaplamak istiyorum. E, burada kucağımda kaybettiğim e, üç ayaklı bir kedimin orada izi bende kaldı. Eee özünün <gülüyor> ardından bir 3-4 ay gerçekten yani hayatla ölüm arasında gidip geldiğim bir dönemim olmuştu. Çok fazla etkilendim. Eee kucağımda kaybettiğim kedimle ilgili yazdım. Bir ölümsüz aşk diye bir şarkım vardı. Onun sözü ve bestesi bana ait. Yani oradaki duygu yoğunluğunu e, kelimelerle tarif etmem gerçekten çok zor. Şarkıyı her dinlediğimde aynı o günü hatırlıyorum. O duyguları hatırlıyorum. E, bu nedenle Sanat eseri yaratmak, yani sanat eseri demeyin belki çok fazla yukarıdan bakmak gibi olur. Ben kendi açımdan sanat eseri demiyorum ama bir, bir şey üretmek, ortaya bir, bir şey koymak o üreten insan için gerçekten çok değerli ve önemli oluyor. Şimdi bu eserin korunması, uzun yıllara yayılması ve sizinle birlikte anılması hani az önce sordun ya bir sanatçı meslek birliğine üye olmak zorunda mıdır? Bence evet olmak zorundadır. Çünkü o eserle ilgili bütün hakları nasıl ki bir fikir ürettiğimizde hemen notere gidiyoruz, bir şeyin tescidini alıyoruz. Burada da e, evet. aynı bu açıdan ben kesinlikle e, olunması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yanda e, şeyi sordun, farklı eserlerle ilgili bir, e, onu ismini de söyleyebilirim. Sakiçiler... Tüver... <gülüyor> e, saki... Bizi de ekran alır mısın? Rejideki arkadaşıma rica edeyim. Yani evet. E, Ömür Hanım ana ekranda olsun ama biz de gözükelim. Biz de şimdi yok etme. <gülüyor> tamam. Evet Ömür Hanım. E, e, Saki Tümen'le yıllar önce yaptığı bir besteye ben e, çok fazlasıyla yükselmiş ve bunu e, kullanabilir miyim demiştim. O sırada Saki aynı besteyi bir başka arkadaşımıza daha dinletmiş. E, aynı bestenin şu anda e, iki farklı e, sözle, iki farklı yorumu ve aranjesiyle şu anda... Ee, ...internet ortamında işte dijitalerde. Yani böyle bir şey... Bizzat bununla karşılaşan kişisiniz yani. Nasıl? Bizzat bununla karşılaştınız yani. İntihar süreciyle. Evet Bizzat. yani bunun isim olarak doğru kelime hangisi bilmiyorum bu hukuki anlamda. Sizler daha iyi bilirsiniz tabii onu. Ee, ama şu anda Hı. aynı eserin iki farklı söz yazarıyla ortaya çıkmış Hı. bir eseri mevcut. Ee, orada iki ikisinde de best hakları herhalde sahipliğe ait sözler bize ait böyle bir şeyler e, olabiliyor diye biliyorum böyle bir şey yaşadım. Hani örnek olarak bir şey diye sorduğum için söyledim diğer yanda da dediğim gibi üretim sürecinde ağırlıklı olarak ben söz yazarı olarak e, işin içinde yer almayı tercih ediyorum orada daha kendimi yazarlıktan gelen bir yatkınlığım olduğunu düşündüğüm için yapabildiği temi e, orada daha e, etkin gördüğüm için Böyle devam ediyor. Bir şey üretmek, bir eser üretmek, o eseri insanlarla buluşturmak çok güzel bir şey. Şahane bir duygu. Bunu tabii ki çok üreten işte size Aksu gibi, işte Masar Fadözkanlar gibi çok büyük üstatlar var. Onların nasıl bir ruh halinde olduğunu ben tahmin edebiliyorum. Hani ben bir iki eserle bu havza alabiliyorsam müthiş bir şey gerçekten de. Bu açıdan çok değerli. O bütün sanatkarların önünde ben saygıyla eğiliyorum kesinlikle biz de öyle e, Eda Hanım e, şimdi Ömür Hanım'ın bahsettiklerinden de yola çıkarak az önce biz eserin tanımını yaptık e, Hukuken karşılığını bahsettik birçok konuya bastık aslında girdik soruların içerisinde cevapladınız aslında ama e, sanatçının eser üzerindeki haklarından e, başlayalım hem e, sonrasında da bir de bu intihar süreci aslında yani az az, az önce şey de sordu e, Ömür Hanım da sordu onun sorusunu ben de size sormak isterim. E, Buna ismi intihal mi deniyor? Ne demek intihal? Ee, onu da duymak isteriz. Hukuktaki karşılığı nedir? Hukuki yaptırım nedir? Bu adli süreç nasıl işliyor? Bir sanatçı böyle bir durumla karşılaştığı zaman elbette avukatına gidecektir ama e, neler yapmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Ya da böyle çok yeni, <gülüyor> genç birisi vardır belki. Müzik yapan, şu an belki biz dinleyen. Onlar nasıl bir süreç izlemeli? Ee, biraz bahsederseniz çok seviniriz. Birkaç soru arka sordum ama e, özür dilerim. İsterseniz of. şeyle başlayabiliriz. Estağfurullah. Ee, az önce gülümseyerek dinledim Ömür Hanım'ı sizi. Çünkü Sakiçimen de benim bir müvekkilim ve şu anda kulaklarını çekesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey tabi <ya, gülüyor> <ana>, Konudan <gülüyor> asla <gülüyor> haberim yok bu arada. Herhalde e, yani çok böyle aranızda hukuk gibi problem olmadı diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh, e, Sakiye de buradan var şu anda güzel Besle Evet. Çiçekler. O kadar güzel, güzel. buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Neden böyle bir şey yaptın Sakie diye de sormak istiyoruz. Ee, şimdi işin esası e, bu. Gelelim yana... Ona da bir cevap şey hakkı doğdu galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, kesinlikle. <gülüyor> e, <fark> şimdi. E... Güneş <gülüyor> senle doğar? Sakie çimen beslesi. Sözler benim. Güneş senle doğar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, özellikle dinlemek istiyorum yayından sonra. Şimdi e, bu güzel örnekten yola çıkarak anlatmaya çalışayım. E, Sakin'in bestesinin üzerine yazılmış sözler var. Bir tanesi Ömür Hanım tarafından yazılmış, bir de bir başkası tarafından yazılmış. Şimdi burada önemli olan Sakin'in e, Ömür Hanım'a e, bu beste üzerinde söz yazmak konusunda verdiği namenin içeriği, yani... Ee, tamamen hmm. muhafakatnameler ve onların içerikleri üzerinden e, hukuki ya da değil yorumu yapabileceğimiz bir durum var. E, yine ben müzik endüstrisindeki e, durumu size özetleyecek böyle kısa bir bilgi veriyor olayım. E, evet. Siz eseriniz üzerinde, üzerine yani besteniz üzerine söz yazılmasını istiyorsanız çünkü biliyorsunuz müzik eseri dediğimiz şey aslında sözlü veya sözsüz bestelerdir. Yani müzik eserinin korunabilmesi için üzerinde bir söz olmasına gerek yok. Sözlü veya sözlü veya sözsüz olursa bile kanun tarafından müzik eseri korunuyor. Sakin'in müzik eseri üzerine Ömür Hanım'ın e, söz yazması konusunda Sakin'in Ömür Hanım'a vermiş olduğu muvaffakatname sadece ona has e, sadece Ömür Hanım'la sınırlı bir muvaffakatname ise sanki üzülerek söylüyorum ki burada e, doğru bir e, davranış göstermemiş e, oluyor. Ancak vermiş oldu muvaffakatname de böyle bir sınırlandırma yoksa sanki bu eserinin üzerine söz yazılması konusunda iki kişiye birden de bu izni verebilir. Tamamen vermiş oldu muvaffakatnamenin kapsamıyla ilgili bir durum. E, bu endüstri aslında muvaffakatnamelerle de yürüyen bir süreç. Yani bir eser evet, meydana geldiğinde... Aynen. Yani evet. aslında burada e, sonuçta her e, eser üreten kişi eserini kendisi kullanmak ya da icra etmek zorunda değil. E, Başkasına evet. hediye edebilir, ticari kaygılarla kullanabilir. Burada muvaffakatnamelerle mi bu süreç işliyor? Şimdi e, aslında... E bana hakları da sordunuz. Eser üzerindeki evet. haklar neler dediniz. Bunlardan da bahsedeceğim ama e, eser üzerinde biliyorsunuz az önce söylediğim eser üzerindeki haklar var bir de e, kayıt üzerinde haklar var demiştik. Eser sahibi eser üzerindeki hakkını kullanırken bu arada edisyon şirketlerine de kısaca değinmek istiyorum. Yani meslek birliklerimiz var elbette telif toplayan ama e, eser sahipleri edisyon şirketleriyle şu an e, çalışabiliyorlar yani müzik piyasasında böyle bir gerçeklik de var. Edisyon şirketleri meslek birliklerinden gelen telifleri kontrol etmenin yanında eser sahiplerine yeni mecralar, yeni telif kapıları açmak üzere aslında kurulmuş yerler. Yani senin eserini ben e, başka mecralarda pazarlayacağım ve senin eserin daha fazla telif üretiyor hale gelecek. Dolayısıyla meslek birlikleri senin için daha fazla telif toplayacak diyor. aslında edisyon şirketleri. Gibi ama e, tam olarak öyle de değil. Aslında edisyon şirketlerinin durumu biraz e, günümüz şartlarında daha çok sanatçıya avans veren e, bir hmm. duruma gelmiş e, halde. E, sanatçılar aslında bir toplu para almak isteğiyle de edisyon şirketlerine gidiyor olabiliyorlar. Ama bu artık hani onları biraz bankadan farksız bir hale getiren bir şey. Sadece bu amaçla edisyon şirketleri varlık gösteremezler. Neyse bu konuyu çok uzatmadan direkt muvaffakat döneyim. Mesela eser sahibi edisyon şirketiyle çalışırken edisyon şirketine bir mali hak lisansı veriyor. Diyor ki sen benim adıma bu haklarımı birazdan söyleyeceğim o manevi ve mali haklarımı kullanabilir. Benim yerime bu haklardan faydalanıp kendi payını kesip kalanı bana verebilirsin diyor. Burada bir lisanslama var aslında. Aynı zamanda evet. eser sahibi ne yapıyor? Eserini kendisi icra etmeyip başka bir icracı sanatçıya izin veriyorsa bunun... E, muvaffakatnamesini vermek zorunda yani sen benim bu eserimi şu albümde örneğin işte bir albümse singlesa kullanmak üzere icra edebilirsin diyor. Aynı zamanda yapım şirketine bir muvaffakatname veriyor. Sen de bu icrayı kayıt edebilirsin diyor. Sonra icracı sanatçı yapım şirketine dönüyor. Benim bu seslendirmemi kayıt altına alabilirsin. Yani aslında böyle muvaffakatnamelerle dönen bir endüstri bu. Dolayısıyla o bizler hazırlarken onun kapsamını çok doğru ve amaca hizmet eden şekilde hazırlamak zorundayız. Çünkü yapacağımız en ufak bir hata, e, sınırlayacağımız en ufak bir mecra oradaki sistemi kilitler hale getiriyor. Yine dönüyorum sanki örneğine. E, vermiş olduğu muvaffakatnamede bunun yolunu açmışsa ki o muvaffakatnameyi kesinlikle ben yapmadım. Acaba kim yaptı diye de buradan e, sormak <gülüyor> galiba. Şu anda bağlantıda bir problem var mı sesimde? Yok mi? şu an gayet iyi. Yok şu an. Ama sizin var bahsi geçen kişi aramış olabilir mi acaba yayına katılmak için? <gülüyor> evet, sesinizi çok alamıyorum. Yayına tekrar bağlansam bir mahsur olur mu sizin için? Hayır hiçbir mahsur olmaz. Biz öbür anamla burada sohbet edebiliriz. Sorun değil. Hemen alırız sizi az sonra yayına. Ee, Ömür Hanım, e, Eda Hanım gelene kadar ben de size şey sormak isterim. E, dernek olarak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Hayvanlarla alakalı çok fazla duyarlılığınız var biliyorum. E, tamam. Eda Hanım gelene kadar bunları da duymak istedim. Dün derneğinizin yönetim kurulunda iki tane avukatımız da var. Hukuki anlamda çok etkin Aa. derneklerden bir tanesiyiz. E, hukukçular bizim her zaman yanımızda oluyorlar sağ olsunlar. Eminim sizler de bizim ailemize katılırsınız bundan sonra diye düşünüyorum. İnşallah. Da gerçekten yapılacak alınacak çok yol var. Ee, Mevzuat ağa de çok. E, evet, bize başvuran her türlü e, talebe elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde işte sistemizde hayvan istemiyorlar. Üst katımdaki komşu köpeğin var diye beni e, kiracıyım evden attırmaya hmm. kalkıyor. Ondan tutun da işte yanındaki e, komşumun evinden köpek sesleri geliyor, işkence yapıyor. O köpeği hukuki yollarla nasıl hmm. kadar? Hayatta işte dün belki takip etmişsinizdir bilmiyorum bir deve olayı vardı bir Suriyeli'nin deveye işkence yapma olayıydı. Hmm. açık onun Bursa temsilcisi olaya müdahale etti şu anda işte devenin e, tarım e, müdürlüğüne verilmiş oradan alınıp kesilip kesilmemesi o hukuki anlamda Suriyeli geri alabilir mi geri alırsa sadece kesip mi geri verirler canlısını alabilir miyiz hmm. biz para verip alıp şimdi yer ayırdık deveye bir Bursa'da e, yaşatabileceğimiz en azından hayatın kalan e, bölümünü işkence görüyorum. Zamanını unutturarak güzel geçirtmek istediğimiz bir dönemi var. Orada yeri de hazırladık. O deveyi iki yollarla nasıl alırız da e, derneğin bünyesinde güzel bir hayata kavuştururuz. İşte böyle böyle bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Tüm ülkede Sizden... çalışıyorsunuz galiba. Öyle mi? Böyle her şehirde temsilcileriniz var mı? E, mümkün olduğunca e, çok fazla <gülüyor> iletişim e, olmasına çalışıyoruz. Ana illerde, büyük illerde hepsinde var. İşte Van'da, Bursa'da, Samsun'da, Ankara'da, Antalya'da hepsinde var. E, olabildiğince gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Ama e, o konu hayvan hakları konusu da bir başka dipsiz kuyu. E, çok evet, kolay bir, varla ilerleyen bir e, mecra. Orada da uğraşıyoruz. Öyle. Teşekkür ederim. Kuşlarım Bu konuya da de e, çok çok var Evet. yapacak çok iş var çünkü orada da. Ha, Kesinlikle. Eda Hanım... Evet, Eda Hanım da geldi. Sözünüze evet. devam edebilirsiniz. Etsek. Evet. Önemli değil. Sizi dinliyoruz. En son... E... Evet, yani Anlam konuyu o şekilde toparlamış olalım. Tamamen muvaffakat içeriğine bağlı olarak hukuki veya dil yorum yapabileceğimiz bir durum. Biz o hı hı. tabii ki olaya ve amaca e, özgü şekilde, çok dikkatli şekilde, hakları doğru tanımlayarak, süreyi, e, mecraları doğru tanımlayarak e, dikkatli şekilde hazırlayıp bu problemlerin oluşmasını engellemeye çalışıyoruz. Ama o hı. problemle ilgili e, gerçekten merak ettim acaba nasıl diye ben de programından sonra... <gülüyor> Harika tamam mı? izin verildi. ikimiz de isteyerek ben çok mutluyum şarkıdan çünkü çok sevdim. Harika, çok güzel. Güzel oldu. Ee, sanki zaten benim başlardığım o kadar güzel eserleri var ki onun bir eserine söz yazmış, seslendirmiş olmak benim için gerçekten çok güzel. Ee, aynı eserden iki tane olması da bir büyük çeşitlilik oldu. Fena da olmadı belki de öyle bakabiliriz. <gülüyor> güzel bir örnek de oldu aynı zamanda bizim anlatacağımız <gülüyor> şeyleri için. Peki intihar süreci yani bunun adı intihar mı oluyor ya da işte intihar ne demek hukuki karşılığını ve buradaki adli süreç nasıl işliyor biraz ondan bahsederseniz yavaş yavaş de son sorularımı sorup tamamlayacağım. Aslında e, intihali anlatmadan önce yapılabilen şey olan iktibastan bahsetmek lazım hukukçu arkadaşlar bunun ne demek olduğunu biliyorlardır. E, İktibasın ne olduğunu biliyoruz yani bir eserin başka bir eser içinde Kullanılması aslında iktibas ama iktibasın tabi hukuki olmasının bazı şartları var. Ee, yani bir kere kaynak esere olan ihtiyacın ortadan kaldırılacağı şekilde bir iktibas yapamazsınız veya kaynak göstermeden iktibas yapamazsınız. Bu şartların evet. ötesine geçen bir hareket yapıyorsanız artık onun adı intihal oluyor. Evet. Yani siz iktibasın kurallarına uymadan bir eserden faydalanıyorsanız artık intihar yapmış oluyorsunuz. Tabii bu çok fazla karşılaştığımız bir durum. E, müzikten bahsediyorsak yani herhangi bir eserde, eser için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama konumuz şu an ağırlıklı olarak müzikse bunu özellikle nedense son haftalarda o kadar çok avukat olarak bize böyle başvurular geliyor ki. Yani dönemsel bir şey mi bilmiyorum ama son haftalarda çok fazla karşılaşmaya başladık. E, bir eserden e, iktibası haklı kılacak esinlenmenin ötesine geçerek alıntılanma gerçekleşiyorsa zaten meslek bilinde bilim kurulumuz var. Yani bunun notasal anlamda tespitini yapabilecek kadar bilgili e, olan insanlardan oluşan bilim kurulları var. E, bunun tespitini yapıyorlar ve tabii ki eser sahibinin e, bu konuda bazı hakları var. Öncelikle bu tecavüzün yani hukukun tecavüz olarak adlandırdığı şeyin e, tespitini isteyebilirler. Eser sahibi olarak kendi eser sahibinin tespitini isteyebilirler. Bu tecavüzün kaldırılmasını bir daha yapılmaması üzerine önlenmesini isteyebilirler. Tazminat isteyebilirler. Bu hem maddi hem manevi tazminat olabilir. Üstelik bir de bunun ceza hukuku boyutu var. Yani e, yapılmış olan intihalin türüne göre veya yapılmış olan haksız hareketin türüne göre hapis cezasını gerektiren cezai boyutu da var. Biz genelde bu tür durumlarda iki süreci birden aynı anda başlatıyoruz. Hem hukuk hem ceza ayağını birlikte yürütüyoruz. E, çünkü takdir edersiniz ki ceza boyutu biraz daha hani karşı tarafı durumun ciddiyetini anlaması konusunda e, hızlı düşünmeye yöneten bir şey. E, tabii ki Ortaya çıkan haksız durumun türüne göre bu dava türlerinden bir tanesini işletiyoruz. Bir veya birden fazlasını işletiyoruz. Anladım. Soruma gerçekten çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuyla alakalı da. Evet. Ee, aslında epey de bir konuya yani hukuki anlamda e, girdik. Sizin bu hukuk ve sanatla alakalı yani sizi dinleyen hukuk öğrencilerine değinmediğimiz acaba bir konu oldu mu ya da söylemek işte istediğiniz noktalar var mı? Bunları da e, söylerseniz dinlemek isteriz. Ek yani genel bir şey söylemek. Yani tabii ki hani telif hukuku çok aslında dar bir alanmış evet. gibi gözüküyor ama kendi içerisinde çok fazla e, alt ayrımları evet. olan, detayları olan bir alan. E, bunları evet. tabii ki saatlerce konuşsak da vakit yetiştirmeyiz. E, ama Olabilir. genel olarak şunu söylemek istiyorum. Telif hukuku bence herkesin bütün hukukçuların ilgi göstermesi gereken bir alan. Elimden geldiğince herkese bunu e, anlatıp heveslendirmeye çalışıyorum çünkü e, bu alanı doğru yere taşıyacak olan e, kimliklerden bir tanesi de hukukçular. Biz hukukçular e, hukukçuluğumuzun farkında olarak hareket eder. Kendimizi ne bileyim bu alanda şimdi yine eleştiriyor gibi olacağım ama e, bir menajer gibi konumlandırmadan, hukukçu olduğumuzu unutmadan sanatçıların yanında eser sahiplerinin, icracıların hak sahiplerinin yanında olmaya devam edersek bence e, katkımız olacağını düşünüyorum. E, demin bahsettiğimiz bu oturmamışlık e, düzeyinin iyileşmesine. E, o yüzden ben genç hukukçu adayı ve hukukçu arkadaşlarımı heveslendirmek için e, onlara neler yapabilirim bilmiyorum ama e, ofisimize gelip sohbet edebilirler bizimle. E, küçük gruplar halinde artık yavaş yavaş böyle e, toplantılar yapıyor oluyoruz e, online olarak da. Bana sormak istedikleri, merak ettikleri şeyleri cevaplandırıp onları aramıza bekliyoruz inşallah. Yani sayımızın artmasını ve hukuku gerçekten hukukçu gibi uygulayan arkadaşlarımızın sayısının artmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ömer Hanım sizin e, söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yayınla alakalı ya da konuştuğumuz konularla ilgili. Eda'nın telif hakları konusundaki çağrısını birazcık hayvan haklarına çalışacağım Eda senden. Bir kısım e, Burka'nın arkadaşları bir kısmı sana geldi. Bir kısmı da çünkü hayvan hakların da gerçekten e, hukukçıların çok çok e, büyük bir desteği emeği olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hayvan haklarıyla ilgilenen arkadaşlarımızı da bizim Genç Açık onun ekibine ve bir hukuk ordusu hayvan haklarına hayvanlar için çalışan e, haklar için çalışan bir hukuk ordusunu da ben belki bu yayının başlangıcı olur. Oradan da evet. e, böyle birlikte keşke kurulabilse. E, eminim telifte de e, çok çok ihtiyaç vardır ama hayvan hakları konusunda da bayağı desteğe ihtiyacımız var. Evet. Ama ben biliyorum ki sizler hukuk öğrencilerine, benim etrafımda avukatlar da çok hukuk öğrencisi olan e, arkadaşlarımız da çok var. bu kadar çalışkanlar ki oraya da yeterler, oraya da yeterler. İkisinde de çok çok ihtiyacımız var sizlere. <gülüyor> Yani eminim biz de elimizden ne geliyorsa Ömür Hanım destek vermeye hazırız inşallah. Biliyorum, Aynen öyle. Biliyorum. Biz de bunu hazır olmak için bu yayınları yapıyoruz zaten. Evet biliyorum. Çünkü orada çıkmayan bir değişmeyen bir yasa var. O yasa değiştirildikten sonra çok daha önümüz açılacak ama dediğim gibi hukuki anlamda orada da sağlam bir mücadele var. Burada da kurumlarla mücadele var biliyorum telif hakları konusunda. Ordu hukukçuların değeri çok fazla MSG'de olsun, MESAM'da olsun kilit noktadalar. Hı. Çok önemli bir yerdeler. İşte ben çok teşekkür ediyorum Eda'nın izniyle bütün o yolda çalışan, telif hakları konusunda çalışan, emek veren. Biz de teşekkür etmek İy isteriz bu mesajıyla. Güzel bir yayın oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum. Yayına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir yerlerde yüz yüze de bir gün olmalı. Ay inşallah. İmkanımız <gülüyor> olur ileride. Ki i̇nşallah ben de bunu diliyorum. Yayına başlamadan önce size söylemiştim ama bir kez daha söylemek istiyorum. Öncelikle kişisel anlamda ben nefis bir yayın geçirdim. Böyle iki güzel hanımefendiyle yayını yapabiliyor olmak çok rahatlı benim için. Teşekkür ediyorum katkı ve destekleriniz için ve de hem Ömür Hanım için hem de Eda Hanım için çokça konukla biz dediğim gibi bu programı hazırlarken de daha önceki programlarda da hem hukukçularla hem de farklı isimlerle insanlarla iletişime geçtik. Fakat bu kadar böyle işleri çözüme kavuşturmaya çalışan, yardımcı olmaya çalışan çok az insanla karşılaştık. Kolay kolay da böyle yayında e, bu tarz şeyleri e, söyleyen bir, biri değilimdir ama burada herkesin huzurunda da size çok teşekkür etmek istiyorum. Tanıdığım için de çokça mutluyum. Hakikaten e, yani arkadaşlarım iletişimler için arkadaşlarım vesaire anlattıkça böyle şaşırı şaşırı ve inanılmaz mutlu olarak e, süreci yönettik. E, çok teşekkür ediyorum burada. Katıldığınız, katkı sağladığınız, verdiğiniz bütün bilgiler e, ve emekler için vaktinizi ayırdınız. Ve elbette bu programa dahil oldunuz, kabul ettiğiniz teklifimizi. Yayına katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Meclisdeki arkadaşıma. Program o kadar böyle aslında arkada çalışan bir ekip var ki yani inanın çok böyle bir aydır falan heyecanla bir bindir emekle çalışıyorlar. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Ek olarak bu yayına katkı sağlayan 10 tane hukuk fakültesi var. Evet. Paydaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı hukuk kulüpleri var. Onlara teşekkür etmek isterim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Nefis güzel bir yayın oldu dediğim gibi. Umarım bugün birçok aslında konuya değindik. Yani Hayvan ne kadar konuştuk. Birçok konuda duyarlılık açısından böyle ilk böyle kıvılcımları olmuştur. Bir kamuoyu oluşturmuştur. Bir duyarlılık sağlanmıştır. Mutluyum ben de böyle bir yayını gerçekleştirdiğimiz ve organize ettiğimiz için. Heyecanınız, hevesiniz, enerjiniz daim olsun. Bizler de elimizden ne geliyorsa sizlerle beraber yapmak için her zaman hazırız. İzleyen herkese de, Ömür Hanım'a da, size de, herkese çok teşekkür ederim. Çok sevgilerimi sunuyorum. Ben de aynı şekilde teşekkür ediyorum Edaya da, Furkan sana da ve tüm ekibe, izleyen herkese. Teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Mutlu devam ediyor Türkiye'nin en büyük multidisciplinar hukuk zirvesi. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.